Kaldı <Szan> <San> <Gülüyor> billahi en son geçen hafta Mülk suresinde tefsirine 26. ayette kalmıştık. Tefsire kaldığımız 27. ayetten <gülüyor> devam edeceğiz inşallah. Allah Subhanahu ve Teala Mülk Suresi 27. ayette şöyle buyuruyor. Falem ma rauhuzul fatan siat wujuhul lazina kafarû ve Azabı yaklaşırken gördükleri zaman kafirlerin yüzleri çirkinleşip kararır. Onlara sizin arayıp acele ettiğiniz işte budur denilir. Hatırlayacak olursanız 26. ayette kafirler Allah'ın Allah hizbine soru sormuşlardı. Dediler ki Eğer sadıklar iseniz bizi korkuttuğunuz bu vaat, bizi korkuttuğunuz bu ateş, bu cehennem, bizi korkuttuğunuz bu şeyler ne zaman olacaktır? Allah subhanahu teala da müminlerin kalbine sükunet vermek için, müminlerin kalbini imanda subut ettirmek için diyor ki devamında 27. ayette o kafirleri azaba düçar oldukları zaman hallerini sen bir görsen. O anda azabı gördüğünde insan korkacak. Hatırlayacak olursanız iki hafta önceki Mülk Suresinin ilk ayetlerini tefsir ederken cehennemin 70 bin yular ile ve her bir yularda da 70 bin melek ile insanların önüne getirildiğini zikretmiştik. Öyle şiddetli öyle ee, insanı ürküten ve korkutan bir cehennem var. Ve cehennem Mülk Suresi ilk ayetlerde ifade edildiği üzere ses çıkartan e, tıpkı bir kazan kaynadığı zaman nasıl fokur fokur sesler geliyor ondan. Aynı o şekilde cehennemden de buna benzer seslerin çıktığını ilk sur, e, surenin ilk ayetlerinde Rabbimiz bize haber vermişti. O neden nedir ki? O vakia şu anda bizim için şu ben anlatıyorken hem anlatan ben hem de siz dinleyenler e, hikaye gibi dinliyoruz. Ya ama hakikatte bu böyle değil yani. İnsanın o tehdidi ve azabı ilk algıladığı ve hissettiği yer ölüm sekeratıdır. Ölüm sarhoşluğudur. O zaman Allah'ın ayette dediği gibi fekaşefna anke gıta'aka fabasaruka liyawma hadid. Bugün biz senin perdeni kaldırdık. Artık senin bakışın demir gibidir. Apaçık yani hiç pürüz yok artık yakıyla anladın ki kalbin bütün hücrelerin anladı ki azap kapıda geldi seni bekliyor. O yüzden insanlarda ölüm korkusu denen bir korku vardır. O yüzden birçok insan panik atak hastasıdır şeytan onları vesveseyle ölecekmiş hissine kapıldırır böyle insanlar vardır ikide bir sakinleştirici vurmaya hastaneye götürürler. Halbuki Müslüman her an ölüme hazırlıklı olmalıdır. Şu an bizler burada oturuyorken veya buradan çıkıyorken, eve gidiyorken, yolda, evde, iş yerinde fark etmez. Allah'ın arzında nerede olursak olalım. Her an ölüm bizim yakamızda. Bir rivayette dediği gibi eğer ölümün nasıl yaklaştığını insanlar bilselerdi hiçbir şeyden tat ve lezzet almazlardı insanlar. Yani ölüm o kadar burnumuzun dibinde bizlere yakın bir vakıadır. Bu akıllı Müslüman sürekli kendisine ölümü hatırlatır. Beygamarsosam Peyg diyor ki lezzetleri kaçıran şeyi çokça hatırlayın. Kastı ölüm. Diyor ki ölümü çok çok hatırlayın ve ölümü ifade ederken lezzetleri kaçıran şeydir diyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam mescitte sahabelerin şakalaşıp gülüştüklerini görüyor. Diyor ki cennetle müjdelendiğinizde bu kadar kahkaha atıyorsunuz. Hemen ardından eğer vallahi benim bildiğimi sizler bilmiş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz yataklarınızda kadınlarınızla oynaşmaktan haz ve lezzet duymazdınız diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ravi diyor ki Resulullah böyle derken diyor aleyhissalatü vesselam peygamberin bu sözünü işiten insanlar topluluğu o Arapların başına aldığı bir örtü var biliyorsunuz. Başlarına böyle atıyorlar. Bir şalları var. puji falan diyorlar. Sahabenin hepsi o örtüyü gözlerin önüne çekmişler, riyakarlık olmasın, ağladıkları anlaşılmasın diye her biri ağlıyorlardı diyor Resulullah bunu söyleyince aleyhissalatü vesselam. O yüzden başımızda dünyada İslam'ı yaşarken gelen açlık, gelen sıkıntı, gelen musibet, kafirlerin tehditleri, insanların caydırmaya çabaları, insanların Allah'ın dininden alıkoymak için, ellerinden geleni yaptıkları her türlü imtihanı içerisine koyun ondan sonra bu ayeti aklınıza getirin. Azabı gördükleri zaman kafirlerin yüzlerinin değişeceğini hatırlayın. O zaman bunların hiçbirinin azab olmadığını hatırlarsınız. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Nebi Sassam'ın ifade ettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar kıyamet günü musibetin ecrini bilselerdi Allah'tan kıyamet günü neyi temenni edeceklerdi? derilerinin, kemiklerinin, etlerinin demir taraklarla taranıp da birbirinden ayrılmasını temenni edecekler diyor. Musibetin öyle ecri var, öyle mükafatı var. Ama Resulullah diyor mümine afiyetten daha büyük bir nimet verilmemiştir diyor. Bu da her ne kadar zayıf da olsa mana itibariyle doğru bir hadistir. Afiyet güzel bir şeydir. Allah'tan bela ve musibet istenmez. Ama Resulullah'a bir sahabenin aleyhissalatü vesselam'a gelip söylediği gibi... Ben seni çok seviyorum ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam'a iyi bil ki belalar sana selin aktığı gibi akacaktır diyor. Belalar ve musibetler sana selin aktığı gibi akacaktır. E ben bunu ikrar edeceğim. Sonra la ilahe illallah diyeceğim. Başıma bir şeyler gelecek. Ondan sonra kalkıp isyan edeceğim. Yok öyle bir şey. Yani bu Allah'ın kitabında yok. Resulünün sünnetinde de yok. Aleyhissalatü vesselam'ın. Biz La ilahe illallah anlaşmasının altına imza attığımız günden itibaren sözleşmenin ilk maddesi olarak bela ve musibeti razı olup kabullenmişiz demektir. İman bunu beraberinde getirecek. Mümin bu ayeti hatırlatacak kendine. Mülk 27. O kafirlerin azabı gördükleri zaman yüzleri öyle bir değişecek ki ah keşke onu görseniz yani. Bu müminlerin kalbine sükunettir yani. İnkar eden insanlar çoktur. Kuran başından sonra, walakin ektaran nesilaya alemon, walakin ektaran nesilaya işkurun der. İnsanların çoğu bilmezler, insanların çoğu Allah Subhanahu wa Taala'ya hakkıyla şükretmezler. Ama Allah bu çoğunluğun batılda olmasını ispat ettikten sonra Subhanahu wa Taala Yusuf suresinde ifade ettiği gibi, Wallahu galibun ala Emri demiştir. Allah hemininde galiptir. Siz zannediyor musunuz ki Yasin suresinin ikinci sayfasında ifade edildiği gibi, ee, Antakya şehri rivayetlerde geçtiğine göre İsa Aleyhisselam oraya havarileri gönderiyor. İnsanlara tevhidi anlatsınlar diye. Kocaman şehirden bir tane adam iman ediyor. Kocaman şehirden bir tane adam iman ediyor. <gülüyor> Belki yüzlerce insan var. Bir tanesi icabet ediyor. Ve <gülüyor> geliyor diyor ki Ey kavmim bu elçilere tabi olun. Bunlar hidayete çağırıyorlar sizi. Tabi kafir kavmin her zamanki adeti üzere Ayaklarının altında rivayetlere göre ezerek linç ediyorlar. Ayaklarının altında ezerek linç ediyorlar. Siz zannediyor musunuz ki orada linç edilen Müslüman zelil öldü. Aslında o İslam'la izzetli öldü. Allah emrinde galiptir. Allah onu katına şehit alacak. Cennette mertebeler verecek. Onları da ayaklarıyla ezen dünyada ahmak sefihleri cehennemin ta dibine yerleştirecektir Allah subhanahu wa o yüzden Allah emrinde galip gelendir. Son gülen, iyi güler sözü buradan gelmiştir. En son alemlerin labbi kazanan olacak. Dünyadaki ufak galibiyetleri, galibiyet zanneden ahmaklar topluluğu bu insanlar. Likler var değil mi? Futbol takımları, asrın tağutları, musibetleri. Adamlar bir hafta maç kazanıyorlar, ağabey bağırıyorlar. Sanki şampiyon olmuşlar. Halbuki alt üstü 3 puan aldılar. Asıl önemli olan sene sonunda tabloda en tepede kimin olduğudur öyle değil mi? Şampiyon orada belli olur. Yani galip orada galiptir. Ondan önceki attır, yani o tafsilattır. O yüzden bugün kafirlerin biraz gücünün olması, Müslümanlara ezalar, zulümler yapmaları, Müslümanları dinlerinden alıkoyma çab çabaları ve çalışmaları sadece e, kendisi sinek kadar iken, Kendini fil veya zürafa kadar zanneden insanın misalidir yani. Bunun daha öte bir misali alem Allah'ın doğrusunu bilendir bilmiyorum. Ama e, netice itibariyle Müslüman hep bunları aklına getirip hatırlayıp Allah'tan korkup Subhanahu ve taala'dan yalnız ve yalnız ondan korkup kafirlere meyledip onların dinlerine girmemelidir. Allah biri diyebilir ki ya ben zaten girmem yani. Allah Subhanahu ve Teala Resulüne diyor ki eğer biz sana sebat vermeseydik az kalsın müşriklere edecektim diyor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala peygamberi sebat ettirmese peygamber müşriklerin dinine girecekti. Allah bize sebat vermese bizler de müşriklerden bir tanesi oluruz. O yüzden Allah'tan sürekli ama sürekli sebat dilemek lazım. Lut aleyhisselamın duasını unutmamak lazım. Benim başarım kimlendir? Alemlerin Rabbinin beni muvaffak kılmasıyladır. Bizim İslamda sebat etmemiz de Alemlerin Rabbinin bizi İslamda sebat ettirmesiyledir. Başka türlü biz İslamda sebat edemeyiz. İşte o azabı görüp yüzleri değiştiği zaman diyor vakil <gül> onlara denilecek ki hader kuntum bihi tettaun. İşte budur sizin acele edip istediğiniz aradığınız şey. Çağırıyordunuz ya azap gelsin. Aha işte geldi. Tabi bu sahne kıyamette yaşanacak bir sahne. Ben bütün kafirlere meydan okuyorum. Diyeceksin ki kimsin lan sen tek başınasın. Evet ben tek başımayım. Ama alemlerin Rabbine iman ettiysem en büyük güç benim yanımda. Ben herkese meydan okuyorum. Bu dünyada hükümleri geçer. Hapse koyar 25 sene hapsederler. Dinimi anlattım diye. Götürürler bir yerde kafama sıkarlar. En ilerisini söylüyorum. Bir tanesi dinimi anlattım diye sakalımdan tutar. Boynumu keser belki ama kıyamet günü galip olacak Allah'ın hizbidir, Allah'ın taraftarlarıdır. İnsan sırtını Allah'a mı şeytana mı dayadığını kendisi bilir. O yüzden biz ölümden korkarız. Allah Bakara suresinde bunu ifade etmiştir. Diyor ki Yahudiler dilerler ki Allah onlara bin yıl ömür versin de onlar da bin sene yaşasınlar diyor. Allah diyor ki eğer sözünüzde doğruysanız siz Allah'ın sevgili kullarıysanız ölümü temenni edin bakalım Allah subhanehu ve Taala hakkında zannettiğiniz bu zan acaba doğru mudur? Allah diyor ki onlar asla ölümü temenni edemezler. Niye? <gülüyor> Elleriyle sunduklarından dolayı. O yüzden belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini görendir. Herkes yarın için neyi sunduğunu bilir. Biraz şöyle dönüp arkaya geriye bakması lazım. Kim Rabbine sırtını dayadıysa yürümekten korkmaz. Ama ışığının söneceğini zanneden bir adam karanlığın içerisinde arkasını yani sağlam yere dayamayan insan kesinlikle beş metre gitse belki gidebilir ama altıncı metrede dönecek. Altıda dönmese altmışıncı metrede geri dönecek. Bir yerde nuru sönecek. Çünkü şeytan onu aldatıp hakkı ona batılı ona hakmış gibi lanse edebilir. Ama alemlerin Rabbine sırtını dayadıktan sonra bir insan Allah Subhanahu ve Teala izniyle ona dünyada galip gelecek olan yoktur. 28. ayet Kul in ahlakaniyallahu min Allah peygambere diyor ki meydan oku o kafirleri. De ki söyleyin bakalım Allah ve beni ve benimle beraber bulunanları yok etse veya bize merhamet etse bu takdirde kafirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracaktır? Tamam sizin gücünüz var ya her şey Allah'ın dilemesinde ben diyeceğim ki Allah dilemeden yaprak kıpırdamayacak ondan sonra bir gece vakti sabahleyin kapım tak tak çalındığında hayıflanmaya başlayacağım. Tuh şunu yapmasaydın başıma gelmeyecekti şundan oturmasaydın başıma gelmeyecekti bundan böyle yapmasaydım şunu konuşmasaydım polis buraya dayanmayacaktı bu kadar musibet başıma gelmeyecekti. Bu adam imtihanı kaybetmiş. Hem başına musibet gelmiş, dünyada helak olmuş hem de ahirette helak olacak. Sen demiyor musun yaprak Allah'ın dilemesi olmadan kıbırdamaz. Sen demiyor musun bir yaprak Allah'ın dilemesi olmadan düşmez. Evet diyorsun, iman ediyorsun. O zaman her şeyi Allah'a tevekkül edeceksin. Boynundaki ipi Allah'a uzatıp Allah'a bırakacaksın. Allah seni nereye götürüyorsa oraya gideceksin. Her şey kaderle. Allah'ın yazdığı kaderin önüne kimse geçemiyor. O yüzden peygamber meydan okuyor. Allah beni ve beraberimdekileri helak etse hem bizdeki bu azabı giderecek yoktur hem de siz kendi üzerinizdeki azabı gideremezsiniz. Bırakın bizdekini gidermeyi siz kendi üzerinizdekini gideremiyorsunuz ki kaldı ki bizim azabımızda gideresiniz diye. Peygambere kafirlere meydan okumasını Allah subhanahu teala emretmiştir. Kul tekrar emir geliyor el emri yektadil vücub emir vacipliği gerektirir. Peygambere yapılan hitabın içerisinde ümmetin tamamı vardır. Ancak bir karine gelir, bir delil gelir. O emri peygambere has kılarsa. Mesela 8-9 evlenmesi gibi peygamber. <gülüyor> Kadınlardan hoşunuza gidenlerden 2-3-4 nikahlayın diyor. Bize 4 taneye kadar sınır verilmiş. Ama peygamber 8-9 tane izin vardı. Peygamber bir arada 9 tane hanımın tutmuş, 11 tane hanımı olmuş Aleyhissalatu vesselamın. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a has olan bir şey. Veya gece namazı. Gece namazı bize farz değildi ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a farzdı. İşte bu emirlerin içerisinden ümmet ne zaman çıkar? Başka bir delil gelir de onu peygambere has kılarsa o işte o zaman peygambere ait olur sadece. Ama tam zıttı eğer başka bir delil gelmezse bunu zahirinden hamledecek peygambere yapılan bütün hitabın içerisinde ümmette muhataptır. Allah burada peygambere yani bizlere tekrardan Rabbimiz hitap ediyor. Kul huver rahmanu bihi ve aleyhi tevekkelne De ki o rahmandır biz ona iman ettik ve ona tevekkül ettik. Niye ona tevekkül ettik? Zayıflık Zayıflık, e, sebeplerden birinin yok olması demektir. Güç, sebeplerden bir tanesidir. İnsanın gücü vardır, irade ettiği her şeyi yapabilir. Dünya hayatı sebep-sonuç ilişkisine bağlanmıştır Allah'ın kaderiyle. Mesela ölmemek için yemek gibi bir sebebiniz olması lazım. Ölmemek için uyumak, su içmek gibi sebepleri yerine getirmeniz lazım. Sebepler olmadan asla ve asla sonuçlar ne yapmıyor? Hasıl olmuyor. Dünya hayatı sebep sonuç ilişkisine bağlandığı için ve dünya hayatı imtihan sahası olduğu için çoğu zamanda Müslümanlar zayıf olduğu için Allah burada müminlere iman edip Allah'a tevekkül etmelerini emrediyor. Çünkü tevekkül sebebin olmadığı yerde vardır. Sebebin olmadığı yerde tevekkül vardır. Ben belki bunu birkaç defa da izah etmişimdir kardeşlerime, abilerime. Demişimdir ki Evi kira olmayan, ay sonunda bir milyar maaşı cebinde olan adam ben rızık da Allah'a tevekkül ediyorum demesin. O adam tevekkül etmiyor. Onun sebepleri var. Sebebi olan bir adam tevekkül etmez. Ama cebinde beş kuruş parası olmadan ay sonuna kiracı olarak çıkan bir adam mecbur tevekkül etmek zorunda. Başka ne yapsın ki? O yüzden tevekkül sebeplerin bittiği yerde başlayan bir ameldir. Tevekkül sebeplerin bittiği yerde başlayan bir ameldir. Müslümanlar kafirlere karşı sebep, top, tank, tüfek, füze, ne bileyim adamlar roket yapıyorlar uzaya gidiyorlar işte her şey içine ne koyuyorsanız koyun. Bunların her biri sebep. Evet ama biz bu sebeplere sahip değiliz diye Allah bizi üstün kılmayacak değil. Allah bizi dilediği anda biz adam olduğumuz anda bizi üstün kılacaktır. Adam olduğumuz anda Allah'a hakkıyla şükrettiğimiz anda Allah sebepleri bizim lehimize döndürmeye kadirdir şey isterse, ona Allah bir şey ol demek, olmasını istediği zaman ol der. O da hemen olu verir. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala burada Allah'a Rahman'a iman ettim de ve ona tevekkül et diyor. Fe setalemun men Apaçık sapıklıkta kimin olduğunu hepiniz bileceksiniz. gidiyoruz, her türlü adamdan görüşüyoruz, davet yapıyoruz. Onlar bize dinlerini anlatıyorlar, biz onlara dinlerimizi anlatıyoruz. Biz onlara sapık diyoruz, onlar bize sapık diyorlar. O dönemde de peygamberler kavimlerine hakkı anlattıkları zaman kavimleri peygamberlere demişler ki siz sapıksınız. Siz bize yeni bir din getirdiniz. Bilmediğimiz, etmediğimiz bu sapıklıktır demişler insanlar her zaman. O yüzden Allah da burada diyor ki söyle onlara, onlar kıyamet günü görecekler kimin sapık olduğunu. Ve devam ediyor surenin son ayeti 39. ayet. Kul arayıtum in asbah ma'ukum gavr an fe men yatikum deki suyunuz çekilecek olsa söyleyin size kim temiz bir su kaynağı getirebilir yani Allah gökten temiz bir su indirmese o sular dağlarda toprakların altında akıp oralarda farklı Allah'ın kaderiyle beraber farklı evrelerden geçip temizlenmese ve insanlara içecek su kaynakları oluşmasa bizi kim sulayacak Allah burada verdiği rızkı hatırlatıyor insanlara. Yani biz size böyle rızıklar veriyoruz. Şükrü bize yapmanız gerekir diyor. Allah Subhanahu ve teala. Evet kalem suresine geçiyoruz. Bu 29. cüzün ilk suresiydi. E, Mülk suresi. Bu kalem suresi <gülüyor> Mekke'de nazil olmuş 52 ayetten oluşan bir suredir. Malum kalem bizim örfümüzde de nedir? Kalem. Aynı şey. Bilinen bir şey. Yazı yazılan aracın adıdır insanların örfünde kalem. Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Nun Nun Arapça'da bir harftir. Arap lügatının harflerinden bir harftir. Bunlara huruful mukatta denir. Bunlar mukatta harfleridir. Bunların manası yoktur. Bunların manası yoktur. Elif, lam mim Elif, lam ra Kaf Ya Ain Sad Meryem suresinin başladığı harfler gibi. Bunların hiçbirinin manası yoktur. Bunların ancak sahabeden gelen bazı izahları mevcuttur. Tıpkı bu surenin ilk ayetinde olduğu gibi Nun harfi için <gülüyor> Nun ayetin ilk harfi Velkalam <gülüyor> ve diyor ki Nuh kaleme ve kalem tutanların satır satır yazdıklarına yemin olsun ki. En Nun harfinden sonra Allah burada yemin ediyor. Yazıyı satır satır yazanlara yemin olsun ki. Bakın yazı insanlık tarihi boyunca Adem ile Havva yeryüzüne indirildiği müddetten bu yanı ilmin muhafaza edildiği araçtır. Yazı ilmin ve bilginin muhafaza edildiği Araçtır insanlık tarihinden bu yana. Allah o yüzden kitaplar indirmiştir. Gerek gördüğü zaman sahifeler indirmiştir kitapların haricinde. Niye? Bilgi ancak yazmakla muhafaza edilir. Ama şöyle bir fark var. Şimdi yazmak bilgiyi korur deyince her önüne gelen de bir şeyler yazsın dememiş İslam uleması. Mesela İbn-i Kudem el-Maktisi Rahimahullah Hanbeli mezhebinin büyük alimlerinden bir tanesi Kendisi El-umda fil-fıkh diye bir eser yazmış Fıkıhta öz kaymak olan bir eser demiş ve mukaddimesinde diyor ki kardeşlerim benden talep ettiler ki ilim talebelerinin ezberleyeceği bir tane fıkıh kitabı fıkıh metni yazayım dediler ve benden istediler ya şey bize böyle faydalı bir eser yaz dediler ben de hadisleri gücüm yettiince topladım alimlerin sözlerini ve bu eseri tasnif ettim diyor. Başka bir örnek Şeyhülislam İbn-i usulü tefsir yazmış ince bir risale. Diyor ki bazı kardeşlerim bana mektup yazdılar ve dediler ki bize tefsir usulünde veciz öz bir eser yazar mısın ki biz ondan da tefsir usulünü anlayıp idrak edebilenim. Sonra başka başka Sayılacak, saatlerce anlatılacak her bir musannefin mukaddimesine baksak göreceğiz ki her biri ihtiyaca binaen yazılmış yazılardır. Aksi takdirde bir yazı kayıt, kayıt altına alınırsa bilgi kirliliği olur. Aksi takdirde usulsüz her önüne geleni yazmak bilgi kirliliği demektir. Doğru ilmi kayda almak Allah'ın emrettiği şeydir. Bir, İlmin kaynağı Kur'an'dır. Allah'ın sözleridir. İki, ilmin ikinci kaynağı onun peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Üç, ilmin üçüncü kaynağı o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabesidir. Ondan sonraki insanlardan lazımsa onlarda kaydedilir. Ama lazım değilse onları kaydetmek lüzumsuz bir iş olacaktır. Bilgi kirliliğine yol açacaktır. Bugün o kadar kitap var ki, o kadar kitap var. Ben şer'i kitapları kastetmiyorum. Mesela gıda sektörü düşünün. İşte hangi yiyecekler faydalı, hangileri zararlı değil mi? Piyasa şu anda o kitapların furyasıyla kaynıyor böyle. Her yerde şey var, bu kitap furyası var. O konuda herkes kitap yazıyor. Birçoğu belki yanlış bilgileri kaydediyorlar oraya. Sadece zannettikleri, yanlış öğrendikleri şeyleri. Bu ne oluyor? Bizim torunlarımızın işi var ya, iki katı artıyor. Doğru bilgiyi öğreneceğiz diye oturup hepsini tek tek okumak zorunda kalıyorlar. Şimdi şer'i kitaplara bakıyoruz. Kütüphaneler kitap dolu. Neyle dolu? İşte Şeyh Fulani. e Fıkıh kitabı yazmış. Geçmiş yazmamış mı da bu yazmış? Geçmişin yazmadığı bir şey varsa otursun yazsın. Geçmişte onu İbnü Kudame de yazmış, İmam Nevevi de yazmış, değil mi? Geçmişteki salih insanlar oturup o fıkıh kitaplarını yazmışlar. Şeyh Ullani o ne yazmış? İtikat kitabı yazmış. Esma sıfat nasıl? Nasıldır mesela? İsim sıfat tevhididir. E, niye yazıyor ki? Zaten öncekiler yapmış. Hatta bir yazmış, Kadıiyad yazmış. Niceleri alimlerden yazmışlar esma sıfat tevhidini anlatırken. Sonraki insanların riyakarlığı Şöhret merakı ki insanların nefsinde bu vardır. Şöhret ve kibir gibi olgular her insanın nefsinde mevcuttur. Sonraki insanların şöhret merakı onları kitap yazmaya itmiş. Onlar da önlerine geleni kaleme almaya başlamışlar. Doğru yanlış bakmadan sonra delinin biri kuyuya taş atmış. Kitapta bir tane batıl söz yazmış. On nesil o pirincin içerisindeki taşı ayıklamaya gayret ediyorlar. 40 tane akıllı ondan sonra kuyudan taşı çıkartamıyorlar. Niye? Dün vatandaş dikkat etmeden bir şeyi kaleme almış. Ha öyleyse Allah burada neyin üzerine yemin ediyor? Doğru ilmi satır eden, doğru ilmi kitabe haline getiren insanlar, kitabe haline getirenlerin üzerine yemin ediyor. Tabi burada daha önce de zikrettiğimiz gibi Allah yarattıklarının üzerine yemin edebilir ama insanlar ne yapamazlar? Allah'ın yarattıkları üzerine yemin edemezler. Bu küçük şirktir. İnsan diyebilir ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, göklerin ve yerin Rabbine yemin olsun ki ve benzeri şeyler, ifadeler. Yani bunlar yalnız ve yalnızca ne için kullanılabilir? Allah subhanahu wa ta'ala yani insanın yeminini kastediyorum. Sadece Allah subhanahu wa Teala'nın isimleriyle beraber bu yeminler kullanılabilir. Yoksa ben incire yemin ederim ki diyemez bir adam. Ama Allah der. Allah yarattığı mahlukatın üzerine ne yapar? Yemin eder. İşte bu e, nun harfinin tefsirinde İbn Abbas'tan bir rivayet geliyor. Diyor ki Hud diyorlar onlarla. Hud balık demek Arapça. Ne alaka? Surenin içerisinde Yunus Aleyhisselam'dan bahsediliyor bu surenin içerisinde. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediliyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette ki İbn Kesir birçok yoldan senetleriyle beraber bunu rivayet ediyor. E, balık olduğunu söylüyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bununla ilgili birçok rivayet var. Kalem Allah'ın ilk yarattığı mahlukattan bir tanesidir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Subhanehu ve Teala. Sonra Allah Subhanehu ve Teala neyi yarattı? Arşı yarattı. Sonra, sonra diyorum ama sırasını Allah Subhanehu ve Teala bilir. Hangisi önce hangisi sonra? Naslarda bu açıkça ifade edilmemiş. Şeyhülislam Hüleyselam Teymi bunu uzun uzadıya anlatıyor. Hadisleri getirerekten. Ama ilk yaratılanlar arş ve kalem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahya hadiste Allah kalemi yarattı. Dedi ki yaz. Dedi Ya Rabbi ne yazayım? Kıyamete kadar olacakları yaz dedi. Ve kader orada yazıldı. İnsanlar ve cinler mahlukat yerler ve gökler yaratılmadan... Yetmiş bin sene önce. Allah subhanahu wa ta'ala emretti ve kalem de kıyamete kadar olacak şeyleri Allah'ın izniyle yazdı. O yüzden surenin ilk girişinde, hani ilk ayette kalemden bahsetmişti. Allah subhanahu wa ilk yarattığı mahlukattan olması hasebiyle kalem de nedir? Önemli bir e, mahlukat. Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur. İkinci ayete geçiyoruz. Ma öntü rabbike bi mecnun. Rabbinin sen Rabbinin nimeti sayesinde asla mecnun değilsin, deli değilsin. Yani mecnun insan aklının örtülmesi, insanın aklının başında olmayışı, yaptıklarını hatırlamama Biliyorsunuz hiçbir peygamber yok ki, hiçbir peygamber yok ki hakkı getirdiğinde kavmi ona deli yaftası vurmasınlar. Niye deli yaftası vuruyorlar? Hz. Ali'nin bir sözü var diyor, çocuğunuzu yaşadığı çağda yetiştirmeyin diyor. Ne kadar güzel söylemiş. Niye yetiştiği çağda, yani var olduğu çağdaki çocuklarla yetiştirmeyin? Çünkü insanların ekserisi batıl üzeredirler. İnsanların ekserisi cahiliye üzerinedirler. Şimdi adamlar sakal koymuyorlar. Sakal koyuyorsun, deli gözüyle bakıyor, kafayı yemiş diyor. Namaz kılıyorsun, kafayı yemiş diyor. Gece gündüz Allah'a zikrediyorsun, Kafayı yemiş diyor. Niye? Kendi akıllıymış ya. O ara sıra hatırlıyormuş. Yani genelde dünyanın nimetlerinden faydalanıyormuş. Kendince akıllı, akıllı geçiniyor. Öyle değil mi? Hemen Mecnun yaftasını vuruyor. Bu bütün peygamberlere vurulmuş bir şey. Bütün peygamberlere bu yafta vurulmuş. O yüzden siz birazcık insanlara tevhid anlatın. Bu şirk, şu küfür, bu işte insanı dinden çıkartır, bu adamı kafir yapar... Bunlar batıldır, bunun değişmesi şöyle şöyle olması lazım. Cık, ya hangi hayalde yaşıyorsun diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da Mekke'nin müşrikler bunu söylediler. Ama burada bir problem var. Müşrikler hep çelişki içerisindedir. Niye? Hiçbir akıllı toplum yoktur ki müşrikler kendilerini akıllılıkla vasf ediyorlar. Hiçbir akıllı toplum yok ki mallarını bir tane deliye teslim etsinler hepsi Mekke'de mallarını getirip peygambere teslim ediyorlardı. Hem Mecnun diyorlar, hem de getirip ona teslim ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam. Asıl Mecnun onlar ki, Kabe'yi yapıyorlar, Haceru ül Esved'i yerine koyacaklar, iki tane kan davalı kabile diyor ki, biz koyacağız, onlar diyor biz koyacağız, silahları çekmişler, birbirlerini vuracaklar. Diyorlar şu tepenin arkasından ilk gelen adama diyorlar, kararı verdirelim, o karar versin kim koyacak. Peygamber salsam geliyor, o çıkıyor geliyor. Peygamber salsam ondan anlaşmazlıklarını nasıl çözüyor? Bir bezin üzerine koyuyor taşı. İki kabileden birer kişi tutuyorlar o bezi kaldırıyorlar. Taşı peygamber salsam yerine koyuyor. Aleyhisselatü at Hem mecnun diyorlar, hem de hakem yapıyorlar kendilerini. Müşriklerin çelişkileri burada. Bakın başka bir peygamber. Şu şeyin e, Şuayp ailesiyle ya Şuayb diyorlar, biz sana çok güveniyorduk, sen aramızda en akıllılardandın. Ne oldu sana diyorlar Şuayb'e. Eminim burada İslam'dan önce cahili hayatında, cahili hayatın belli noktalarında üniversite gibi, eğitim gibi böyle toplumun taptığı putlar var ya, hani oralarda makam mevki sahibi olan kesinlikle Müslümanlar vardır burada. Bir iki tane de olsa vardır yani. Adam onu dini için terk edince adam diyor ki deliye bak diyor ya şunu terk etti diyor. Ya ahmak adam sen bu adamın akıllığını ispat etmiyor musun? Bu adam cahiliyedeyken şöyle şöyle mevki sahibiydi, akıl sahibiydi. Bak müşrikler şu ayıp aleyhisselama diyorlar. Sonra da ne diyorlar? Sen diyorlar mecnunsun diyorlar. O yüzden müslümanda tutarsızlık olmaz. Ama müşrik her haliyle tutarsızdır. Çünkü bu rahmandan kaynaklanır. Allah diyor ki Subhanehu ve Teala. Bu o kitap ki onda hiçbir şüphe yok. Başka ne de yok. İhtilaf da yok. Siz gördünüz mü bir yerde haram dediği bir şey bir yerde helal dediğini? Siz gördünüz mü ayetlerin birbiriyle çeliştiğini aşağı? Siz gördünüz mü Resulullah'ın sözü ile Aleyhissalatu vesselam Allah Subhanehu ve Teala'nın sözünün çeliştiğini? Bizde eğer Müslüman olarak çelişki varsa biz o kadar Kur'an'dan ve sünnetten Uzağız demektir. Ama biz ne kadar şeriata vakıfsak o kadar çelişkimiz yok olmuş demektir. Mesela aslında çelişkilerini sayıyorum. Adam diyor ki, La ilahe illallah diyor. ilk şartı ilimdir diyor. Güzel. Diyorsun bak bu adam şirk koşuyor. O diyor cahil diyor. Bilmiyor diyor onun şirk olduğunu. E sen demedin mi La ilahe illallah'ın ilk şartı ilimdir diye? Ya dedim de bu cahildir diyor. Ya şimdi biz miyiz Mecnun sen misin Mecnun? Hem diyorsun ki şarttır. Şart dediğin şey o olmazsa olmazdır. Öyle mi? İlim diyorsun la ilahe illallah şart. Ya bu adam cahil nasıl beri olmuş ki onda? İnsan bilmediği bir şeyden nasıl beri olsun? O yüzden şeriat akla mutabıktır. Çoğu zaman alimler batıl mezheplerin şüphelerini izah ettikten sonra hemen derler ki bu şeriatla ve akıllan reddedilen bir şeydirler. Çünkü şeriat akla mutabiktir. Önemli olan doğru aklı yürütebilmektir. Şeriat her zaman mutabıktır. Adam diyor ki, ya diyor Kur'an'da diyor bir hüküm var diyor. Neymiş o dedim? Adam ateist Allah inanmıyor. Ya diyor işte diyor bir adam diyor gelse senin bir yakınını öldürse sen ondan diyet alıyorsun, kan parası alıyorsun diyor. E ee? dedim ne olmuş? Adam diyor ki. Ya diyor benim abimi öldürecekler. Ben diyor o adamı öldürürüm diyor. Ya dedim sen düşün ki altı tane çocuğu olan bir kadınsın. Altı çocuğu olan bir kadınsın. Sen kalkıp kendi kocanı öldüren adamı öldürtürmen mi sana daha maslahata mebididir? Yoksa senin o adamdan belli bir miktar kan parası talep edip çoluk çocuğunu kiradan kurtarmak adına bir ev satın alıp oraya yerleştirmen mi? Ha dedi hiç öyle düşünmemiştim dedi. E senin kuş beynin ne ki Allah'ın ilmini alsın yani. Öyle mi? Önemli olan aklı şeytanın hizmetinde değil Rahman'ın hizmetinde kullanabilmektir. Allah ayette der ki inne şeyat'ıne leyu'huna ila evliya'ihim li yucadelukum. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etsinler diye vahiy ederler. Akıl üretirler. Ne dedi demek müşrikler dediler ki siz kendi elinizle kestinize helal diyorsunuz. Allah ölü hayvanı öldüren Allah Subhanahu ve Teala. Allah öldürdü. Peki diyorlar. Kendi elinizle kestiğiniz helal de. Nasıl Allah'ın eliyle kestiği size haram? Akılsa akıl doğru. Şeytan da aynı aklı yürüttü. Ne dedi şeytan? Dedi ki ben ateş beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Öyle mi? Dedi ki ben ondan üstünüm. Akılla baktığın zaman ateş yakıcıdır, önüne katar her şeyi yakar. Bu manada güçlü olabilir ama toprak ateşten üstündür. Yanlış düşündü şeytan. Çünkü siz ateşin üzerine toprağı döktüğünüzde ateşi söndürür. Ateşin hiçbir gücü kalmaz. Akılsa bu da akıl. O yüzden aklı şeriatı mutabık kullanırsan akıl akıldır. Yoksa aksi takdirde insanların akıl diye çağırdıkları şey İbn-i ifade ettiği gibi Allah'tan başka ibadet edilen başka bir put olur. Akıl diye çağırdıkları şey Allah'tan başka ibadet edilen bir put haline dönüşür. Evet bu kalem suresinin ikinci ayetiydi. وَاِنَّ لَكَ لَا اَجْرًا غَيْرِ memnun. Şüphesiz diyor Allah subhanahu teala sana kesintisiz bir mükafat vardır. Yani onların bu söylediklerine sabretmen, Allah'tan korkup yalnız Rabbine ibadet etmen, bütün Allah'ın arzı seni yalanlasa da sen ihlas sahibiysen, Allah'a hakkıyla kul olursun. Musa aleyhisselam diyor ki, اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ fil فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يلٌ İyi bilin ki diyor, sizler hepiniz ve Allah'ın arzında var olan herkes küfür etseniz Allah sizden ganidir, müstahınidir. Allah övülmeye layıktır, sizin övmenize ihtiyacı yoktur Allah subhanahu wa ta'ala. Bütün arz yalanlansa. Sen tek başına hakta sebat edersin. Sakallı uzunmuş, yok ilmi varmış, Kur'an ayetlerini okuyormuş, sünnetten bir şeyler okuyormuş. Bundan iman ölçülmez. Hak ne ise Allah'ın ifade ettiği gibi subhane ve teala Yunus suresinde Allah subhane ve teala'nın hakka ulaştırdığı tabi olunmaya daha müstahak değil midir diyor Allah subhane ve teala. İnsanların katında kim daha müstahaktır tabi olunmaya? Kimin sakalı uzun, sarı uzunsa doğru mu? Kimin adın önünde beş dakika adını söylemeden önce böyle lakaplar takılıyorsa o adamdır ancak tabi olunmaya layık olan. İnsanların örfünde ve katında böyledir. Ama Allah Yunus suresinde diyor ki subhanehu teala Allah'ın hakka ve doğruya irşad ettiği tabi olunmaya daha müstehak değil midir? Bu bazen 14 yaşında bir çocuk olur bazen 54 yaşında yaşlı olur. Bazen Usama bin Zeyd gibi 18-19 yaşında ordu komutanına itaatlen olur. Bazen koca bir İslam devletinin halifesi 40-50 yaşındaki Ebubekir'e Bekir'e tabi olmakla olur. Bazen Allah subhanehu teala Ebu Bekir'in eliyle getirir hakkı. Bazen Usama bin Zeyd'in eliyle getirir hakkı. Bazen Ashab-ı olduğu gibi gulamla getirir. Arapça gulam 12-15 yaş arası çocuğa denir. 12-15 yaş Allah subhanahu teala koca bir topluma İslam'ı ve hüccetini 12-15 yaş arası bir çocukla götürüyor. O yüzden Allah'ın hakka irşad ettiği tabi olunmaya müstehak olandır. Yoksa kavuğunun, sarığının, sakalının, şalvarının, adının, namının, şöhretinin Allah subhanahu teala katında hiçbir değeri yoktur. O yüzden Allah burada peygambere sabretmesini emrediyor sana Mecnun da deseler sen hakkı anlattın diye tabi bu Mecnun'dan kalmaz asrımızın hastalığı bunlar tekfirci bunlar harici değil mi? yaftalar vuruyor çamurat izi kalsın sorsan hariciler kim? böyle 5 dakika sana bakar kendi bilmiyor ki hariciler kimdir sana da anlatsın ama yafta vurmak kolay isim takmak kolay Bu Sufyan da öyle demişti Mekke'nin bir şairine Mekke'ye giriyorken dedi ki Mekke'nin girişinde karşıladı onu Dedi yeğenim Muhammed var ya aleyhissalatü vesselam. E dedi o dedi peygamberlik ilan etti dedi. Ne diyorsun? Doğru mu söylüyor? Sence diyor Ebu Sufyan'a. Diyor ki onun ben hiç yalan söylediğini görmedim ki diyor. Şimdi yalan söylesin. E diyor niye tabi olmuyorsun? Ben onun diyor çocukluğunu bilirim diyor Ebu Sufyan. Ve söylediği tek söz bu. Sen git tabi ol diyor ama ben onun çocukluğunu bilirim diyor. Ben nasıl tabi olayım ona? Yani. Ya dediği tek söz bu. Kendi de biliyorum Mecnun'un olmadığını. Peki Mekke döneminde peygamberin Mecnun olduğunu, sihirbaz olduğunu yayanların başında değil mi? Bak kendisi ikrar ediyor başka yerde. Öyleyse mümin kendisine takılan isimlere hiç aldırış etmeyecek. Kim ona ne isim takıyorsa taksın. Ama Müslüman kendini bilir. Hu ve semmâkumul muslimin. Ayette ifade ettiği gibi Allah ki sizi Müslümanlar diye isimlendirdi. Bizim adımız Müslüman, Allah'ın izniyle biz deli değiliz, biz akıllı insanlarız, İslam'ı seçmişiz. Ancak akıllı insanlar İslam'ı seçerler. Mecnunlar İslam'dan yüz çevirirler, ahmaklar İslam'dan yüz çevirirler. Ben demiyorum Allah diyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَ Ancak ahmak, akılsız, Arapça sefih kelimesine gidin Arapça lügatlarına bakın. Akılsız ahmak İbrahim'in hanif dininden yüz çevirir diyor. Akılsız ahmak adam. E biz akıl sahibiyiz Allah'ım dosu İbrahim'in dinindeniz. İbrahim de şirkten ve müşrikten beri olmuştu. Allah'a hamdü senalar olsun. <gülüyor> Bu son ayet olacak. Bitireceğim bundan inşallah. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَذ۪يمٍ Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeriniz. Şimdi Önce ahlak anlatmak için ahlak sahibi olmak lazım. Ben televizyonun, targutun okullarının ahlakıyla, yani cahiliye ahlakı ile yetişmiş olan bir insan olduğum için öncelikle hayı ediyorum bu meseleyi anlatmaya ama anlatmak zorundayım yeri geldiği için. Bildiğim kadarına. Bakın Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam öyle bir ahlaka sahipti ki Hazreti Ayşe annem için diyordu ki o onun ahlakı "Vekane huluku'hu Kur'anan" Peygamberin ahlakı Kur'an'dı diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ne demek Kur'an'dı? Yani Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala müminleri nasıl vasfettiyse öyleydi. Mesela Onlar ki öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Bir tanesi mesela. Başka Onlar ki ırzlarını ve namuslarını korurlar. Başka bir yerde Allah gene subhanahu wa ta'ala müminleri vasf ediyor. Başka onlar ki seher vakitlerinde yani seher dediği sabah gün ışıdığında onlar ki Allah'ı zikrederler subhanahu wa Onlar ki geceleri yataklarından uzak kalırlar. Alın size bir tane daha. Şimdi bir şirkete gidiyorsunuz adamlar şirkete eleman arıyorlar. Alacakları elemanda aradıkları özellikler. AutoCAD bilecek, Word güzel bilecek, PowerPoint kullanmayı iyi bilecek. İngilizce olacak ileri düzeyde. Biz gitmişiz. Bilgisayarın açma tuşunun yerini bilmiyoruz. Ondan sonra efendime söyleyeyim İngilizcenin sadece şeydeki filmlerdeki what's your name? Hello bu kısımlarını duymuşuz. Bunu biliyoruz. Ondan sonra da şeye girmek istiyoruz. Biz diyoruz bu şirkete eleman olacağız. E, kapının önüne koyarlar seni. Ne işin var o şirkette? Allah'ın müminlere vaat ettiği yerde cennet. Allah vasfını yazmış. Ne kadar cennette olduğunu öğrenmek istiyorsan şu ayetlere bak bir de kendine bak. Önce asil nefsime söylüyorum ben bunu. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen Kur'an'dı. Ahlak açısından. <gülüyor> ve öyle bir ahlak ile yaşadı ve bu ahlak üzere sahabeyi terbiye etti ki o sahabe Şam'a gittiklerinde Şam'da Hıristiyanlar görüyorlar sahabeyi. Ahlaklarını görüyorlar gece sabahlara kadar Kur'an okuyorlar gündüz atın sırtında kılıçla kuşanmışlar Allah yolunda cihad ediyorlar diyor ki orada Hristiyanlar vallahi biz İsa'nın havarilerinden bu insanları daha hayırlı görüyoruz dediler İsa'nın havarilerinden bunlar daha hayırlı öyle bir sahabe bunlar öyle bir ahlak ki peygamberin terbiye ettiği ahlak Bilal radiyallahu anhuya Ebu Zerrel Gifari zenci kadının oğlu dediği zaman ki insandır insandan, beşerden hata eksik olmaz. Ne kadar ahlaklı olursa olsun. Ne kadar ahlaklı olursa olsun insandan hata eksik olmaz. Öyle bir ahlakla terbiyetti etti ki Peygamber Sallallahu onları. Zenci kadın oğlu dediği zaman gitti peygambere şikayet etti. Allah'a ve Resulüne götürdü şikayetini. Bizim gibi dedikodu gıybet yapmadı. Allah'a ve Resulüne götürdü. Resulullah dedi ki cahiliye ya Ebu Zer. Sende cahiliye var Ebu Zer. deyince geldi Ebu Zer. O söz çok ağrına gitti dedi ki izzenci kadının oğlu beyaz kadının oğlunun kafasını ezmeden bu kafayı buradan kaldırmayacağım dedi. O da fırsat bulmuş. Düşene bir tane tekmesen vur demiyor. Kaldırıyor bu kafa ezilmeye değil öpülmeye layıktır diyor. İşte böyle eğitti peygamber salsa. Çünkü kendi bu ahlak üzere sahabesi de bu ahlak üzere. İnsanlara çoğu zaman Delili ve burhanı götürmek tebliğdir zannediyoruz biz. Bu tebliğ değil. Tebliğin en büyük metodu güzel ahlakla örnek olmak insanlar. Güzel ahlak. Hatırlayın Peygamber Salsam Medine'de Yahudi kadının nasıl hidayetine vesile olduğunu. Sırtında taşıdığı üç tane odunla. Üç tane odun sırtında taşıdı. Diyor sana para vereceğim param yok nasihat vereyim. O Muhammed yalancıdır onun yanına gitme diyor. Diyor ki ben o Muhammed'im teyze diyor. Diyor eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e Resulullah. Anlattı mı tağut anlattı mı Rabb'ın manası ilahın manası hiçbir şey anlatmadı ya. Yani. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ahlaklandığı gibi bizler ahlaklanırsak sahabesini terbiye ettiği gibi çocuğumuzun ahlakını Bak kendi ahlakımızdan konuşmuyorum. Çocuğumuzun ahlakını, eşlerimizin ahlakını Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabesini ahlaklandırdığı gibi ahlaklandırır isek, inanın o zaman Allah'ın yardımı yakındır. Ve bu iftu li utimme mekarimel ahlaqi hadisi o zaman bizde hayat bulur. Ne diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İslam ahlak sahibi adamda güzel durur, süs olur ona. Kötü adamda İslam olursa o adam münafık olur. İslam'da da kötü olur. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki sizin cahiliyede hayırlı olanlarınız İslam'da da en hayırlılarınızdır. Ve Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste dediği gibi insanlar madenler gibidir. Eğer anlarsalar İslam'ı Cahiliyede hayırlı olanları İslam'da da hayırlı olur. Hiç düşündünüz mü niye madenler örneğini veriyor? Altın bir maden, demir bir maden, bakır bir maden, bronz bir maden, hepsi birer maden. Her birinin değeri farklı. Altın daha pahalı, gümüş biraz daha aşağıda, öteki biraz daha, biraz daha değil mi? Değer sırası var. Siz bronzu da kalaylamasanız, gümüşü de kalaylamasanız yani pas tutsa onlar... Düşünün ki bu cahiliyedeki İslam'dan önceki hali hepsi paslı pis ama bronz bronz Gümeş, gümüş gene gümüş anlaşıldı. İslam oluyor yani bir cila çekiyorsunuz siz güzel ahlakın üzerine o bronzu kaldırıyorsunuz oradan pası kaldırıyorsunuz ama bir şey değişmiyor demir gene demir ne kadar cilalarsan antipas vurursan vur demir işte yani değeri o kadar. Altın onun değeri de o kadar. İnsanın ahlakı işte bu madene benzer. İnsan ne kadar ahlakını güzelleştirirse İslam ona o kadar güzel bir süs olur. Ama ne oranda ahlakını güzelleştirmezse de dediğim gibi yani en kötü ihtimal münafık olacak, en iyi ihtimal kalbi hastalıklı bir adam olacak. Üçüncü bir seçenek yok. Allah subhanahu wa güzel ahlakla bizi rızıklandırsın. Çocuklarımızı güzel ahlakla rızıklandırsın abi. Eşlerimize güzel ahlak versin Allah subhanahu wa Hepimizi ıslah eylesin Rabbim. Peygamberin sahabesinin terbiye ettiği gibi kendini terbiye eden ve yanındakilerini terbiye eden güzel ahlak sahibi insanlardan kılsın. Amin. Sözlerimde bir güzellik varsa Rabbimin sözünün güzelliğinden, O'nun Resulünün sözünün güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfurke ve atubiylek.